Altın Silsile 2. CD Sayfa 25 Tasavvuf Tarifleri Tasavvuf, kötü huyları terk etmek ve güzel ahlakı benimsemektir. Tasavvuf, nefs teskiyesi ve kalp tasfiyesidir. İnsan fıtratında var olan kötülük meyillerini yani fücuru kontrol altına alıp, takva tohumlarını yeşertebilmek için girilen manevi bir terbiye ve mukaddes bir eğitimdir. Tasavvuf, takvaya erebilme sanatıdır. Tasavvuf, istikamet üzere yaşayabilme dirayetidir. İstikametse kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, İlahi ve nebevi talimatları kalbi derinlikle idrak edip, onları hayatın her safhasında, vecd içinde yaşayabilmektir. Kitap ve sünnetin ruhaniyeti içinde yaşamanın, kalpte en büyük lezzet haline gelmesidir. Tasavvuf, rıza ve teslimiyettir. Hayatın med cezirlerine takılmama, Değişen şartlar karşısında gönül muvazenesini, dengesini koruma, şikayeti unutup daima Allah'ın takdirinden razı olma olgunluğudur. Tasavvuf, muhabbetullah ve marifetullah'a ulaşarak Allah'a salih bir kul olabilme maharetidir. Tasavvuf, maddi manevi bakımdan kendini ikmal etmiş olan müminlerin diğer yan bir gönülle mahlukata yönelerek onların noksanlıklarını telafiye çalışma mesuliyetidir. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, muhabbet ve hizmetin tabiatı asliye haline gelmesidir. Tasavvuf kulu hakiki muhabbet ve dostlukla Allah'a vasıl eden mukaddes bir yolculuktur. Tasavvuf, esas hayatın ahiret hayatı olduğu idrakine ererek, dünyanın gelgeç nefsani arzularına gönül bağlamaktan kurtulmaktır. Tasavvuf, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatıyla Zahiren ve batinen bütünleşerek Engin bir muhabbetle kaynaşmaktır Tasavvuf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zahiri batını tecellileri Yani halidir Onun içindir ki tasavvuf Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ruhaniyetinden hisse alabilme gayretinden ibarettir Asılı bizim ifade etmeye çalıştığımız tasavvuf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramın vecd içinde yaşadığı takva hayatıdır. Bunların dışında kalan özünü ve ölçüsünü Kur'an ve sünnetten almayan her şey ne kadar tasavvufa izafe edilirse edilsin batıldır. Hacegan yolunun esasları İslam alimleri Kur'an ve sünnete bağlılığı esas aldıklarından mutasavvıflar da tasavvufi görüşlerini aynen müçtehitler gibi şer'i gerçeklerle teyit ede gelmişlerdir. Ancak meşayihin dinin zahiri hükümlerini de hazmetmiş insanlardan seçilmediği bir kısım tarikatlerde Neşve-i Sufiyye'nin bazı ayak kaymaları olmuştur. Fakat tarikatlar arasında mürşitleri ekseriyetle ilim ehlinden yani dinin zahirini de hazmetmiş alim ve ariflerden gelenler bu ayak sürçmelerinden korunabilmiştir. Nitekim tasavvuf tarihinde kitap ve sünnet muhtevası içinde devam eden nakşibendilik, Müşitleri daha ziyade Hâcegân zümresinden yani ilim erbabı kimselerden geldiği için bu isimle de anılır olmuştur. Burada Hacegan yolunun belli başlı esaslarını zikretmek suretiyle bir bakıma sahih bir tasavvuf yolunun ne gibi düsturlara sahip olması lazım geldiğinin de bir misalini vermiş olacağız. 1. Hacegan yolunda ilk esas Ehli sünnet itikadına sahip olmaktır. Nitekim Hacegan yolu tarih boyunca sünni İslam anlayışını tarikatın temel esası olarak almış. Bu sayede mensuplarını batıni ve hurufi akımlarından muhafaza etmiştir. 2. Hacegan yolu ikinci esası olarak kitap ve sünnete sımsıkı bağlılığı esas alır. Yeme içme uyuma gibi gündelik mevzulardaki en ufak sünnetleri dahi büyük bir titizlikle tatbik etmeden Manevi terakkiinin tam olarak gerçekleşemeyeceğini talim eder Bu sebeple hacegan yoluna giren müritler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en ufak bir işaretine dahi büyük bir muhabbet ve heyecan içinde tabi olmaya gayret ederler. Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bu hususta şöyle buyurmuştur. Kendisine kerametler verilmiş. Hatta havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile hemen ona aldanmayın. İlahi emir ve nehilere riayet ediyor mu? İlahi hudutları muhafaza ediyor mu? Şer'i hükümleri hakkıyla eda ediyor mu ona bakınız. Aksi takdirde onun bu hali keramet değil istidraçtır. İstidraç kerametin zıttı olarak kafir, fasık ve müteşeyyih yani veli olmadığı halde velilik taslayan bazı şahıslardan zuhur eden, harikuladeliklerdir. Bu haller birer ilahi imtihan olup onları derece derece helake sürükler. Şahı Nakşibend Hazretleri tarikatini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i ve ashabının sözlerine tabi olmak diye hülasa eder ve şöyle buyururdu. Biz Allah'ın lütfu ile manen her ne elde ettiysek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şerifleriyle amel etmek suretiyle elde etmişizdir. Amellerden bir netice alabilmek için takva ve şer'i kaidelere riayet etmek, azimete sarılmak, ehli sünnet ve cemaat prensipleriyle amel etmek ve bid'atlerden kaçınmak lazımdır Ehlullah'tan manevi zuhurat ve tuluatları karşısında Firaset ve dirayet sahibi olanlar O halleri şer'i ölçülerle mizan ederler Eğer bu haller şer'i ölçülere uygunsa Onlara itimat edip izhar ederler şayet bu haller şer'i kaidelere aykırı ise onlara itibar etmezler. Büyüklerden biri buyuruyor ki kalbimden gelen sözü iki adil şahit olan Kur'an ve sünnetle kontrol etmeden kabul etmem. 3. Hacegan yolunun esaslarından biri de ruhsatlardan ziyade azimetlerle amel etmektir. Ruhsat Meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi arızayı bir sebebe bağlı olarak azimet hükmünü terk etme imkanı veren ve yalnız söz konusu arızayı durumla sınırlı bulunan hafifletilmiş geçici hükümdür. Azimet, meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi arızayı bir sebebe bağlı olmaksızın ilk olarak konulmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asri hükümdür. Azimet, farz, vacip, sünnet, müstahap niteliğindeki bir davranışın yapılmasını, haram, mekruh gibi davranışların da yapılmamasını ifade eden bütün teklifi hükümleri içine alır. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Azimet yolunu tut, ruhsatlardan uzaklaş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna ve sünnetine tabi ol, bid'atlerden kaçın. şah Nakşibend Hazretleri, seyr-i esnasında daima bu emir ve tavsiyeleri tatbik etmiş ve şöyle buyurmuştur. Müslüman olmak, şer'i ahkama bağlanmak takvaya riayet etmek, azimetle amel etmek ve güç yettiğince ruhsatlardan kaçınmak, tamamiyle nur, safa ve rahmettir. Bütün bunlar velayet derecelerine ve yüce makamlara ulaşma vasıtalarıdır. Evliyaullah bu sıfatların terbiyesiyle velilik makamına ulaşırlar. 4. Hacegan yolunun büyükleri, helal lokma hususunda çok hassas davranmışlardır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri haram lokmadan şiddetle sakınmakla birlikte, durumu şüpheli olan yemekleri de yemez, büritlerine de yedirmezdi. Devlet idarecilerinin sofralarındaki yemeği de şüpheli gördüğü için, Melik Hüseyin'in sofrasında bir şey yememişti. Bâkîbillah hazretleri de tasavvuf yolunda ilerlemek için helal gıdanın çok mühim olduğu üzerinde ısrarla durur ve şöyle buyururdu. Yemeğin az olmasıyla yetinilmemeli. Onu pişiren odun, su ve kaplarda da helale ehemmiyet verilmelidir. Ayrıca yemeği pişiren kişi gafil olmamalı. Huzuru ilahide bulunduğunun şuuru içinde pişirmelidir. Bu hususlara dikkat edilmeden hazırlanan yemekten öyle bir duman çıkar ki fez kanallarını tıkar. Görüldüğü üzere bir yemeğin helal olup olmamasının yanında hangi haleti ruhiye ile pişirildiğinin bile insanın hal hareket ve ibadetlerinin ruhaniyetine tesir etmesi gıdalara karşı takınılması gereken tavrın ehemmiyetini ortaya koymaktadır. 5. Hacegan yolunda farz ve vaciplerden sonra nafile ibadetlere ve salih amellere de çok ehemmiyet verilir. Her türlü salih amel ebedi hayat için mühim bir sermaye olarak görülür ve onları yapabilmek büyük bir ganimet bilinir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri şöyle buyurur. Biz tasavvufu kıyrukal, münakaşa ve cidal yoluyla elde etmedik. Biz onu açlık, uykusuzluk ve ameli salihlere ihlas ve sadakatle sarılma yoluyla elde ettik. 6- Hacegan yolu, saliklerine Muhammedi ahlakı kazandırmayı hedefler. İnsanlara güzel ahlakla muamele etmeyi emreder. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, Çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Cibril bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam, zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. 7. Hacegan yolunun hakikati her halükarda kalbi zikir ve tefekkürle daima Allah'ın huzurunda bulunmaktır. Salik hiçbir halinde Allah'tan gafil kalmayıp her an O'nun huzurunda bulunduğunu ve Allah Teala'nın kendisiyle beraber olduğunu mülahaza etmelidir. 8. Hacegan yolu ilmi nafiye, faydalı ilme büyük ehemmiyet verir. Salik, dini ilimleri öğrenip istifade etmeli, muktezasınca yaşamalı ve başkalarının da yaşamasına yardımcı olmalıdır. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, fena i nefs mertebesine sadece Kur'an-ı Kerim'i sağ eline, hadisi şerifleri de sol eline alıp, bunların nuru ile aydınlık yolda yürüyen kişinin ulaşabileceğini ifade etmiştir. Bir müridine tavsiyelerde bulunurken de ''Fıkıh ve hadis ilmini öğren, sufilerin cahillerinden uzak dur.'' buyurmuştur. Bahauddin Nakşibend Hazretleri de bilhassa hadis ilmi tahsil etmiş olup, ilme ve alimlere çok ehemmiyet veren bir hak dostuydu. Bu hususiyeti sebebiyle, Buhara medreselerindeki birçok hoca ve talebe kendisine mürid olup sohbetine devam etmeye başlayınca bazı zahir alimleri medreselerin boşalacağından kaygı duymuşlardı. Bunun üzerine Bahavuddin Nakşibend Hazretleri o alimlere ''Tarikatimizi size anlatalım. Eğer Kur'an ve sünnete aykırı bir husus varsa söyleyin ondan vazgeçelim.'' dedi. Alimler bu konuda söyleyecek bir şey bulamadılar ve ''Tarikatiniz istikamet üzeredir. Yani kitap ve sünnet yoludur. Bir itirazımız yok.'' dediler. Bazıları ''Giydiğiniz külah şöhrete sebep olmaktadır.'' deyince Hace Bahavuddin ''Madem ki külahım münakaşa konusu oldu.'' ''Onu giymemek daha doğrudur.'' deyip başındaki külahı çıkardı ve bir fakire verdi. Bu hadiseden sonra Nakşibend Hazretlerinin ulema nezdindeki itibarı bir kat daha artmış oldu. 9. Hacegan yolunda insanlardan uzaklaşıp devamlı bir uzlet hayatına çekilmek yoktur. Zira böyle bir uzlette şöhret tehlikesi vardır. Sufi toplum içinde Allah'ın dinine ve kullarına hizmet edebilme fırsatları aramalıdır. Zira İslam, Müslümanların içtimayileşmesini istemektedir. Kamil bir mümin, halk içinde hakla beraber olmayı öğrenmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnsanların arasına karışıp, onların ezalarına katlanan, onların dertleriyle dertlenen, hacetlerini halleden Müslüman, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözü ne kadar ibretlidir. İki nimet vardır ki, ''Beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum.'' Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı ümit ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir. İkincisi de, Allah Teala'nın o kimsenin arzusunu benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi, Dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim. Her Müslüman, imkan ve istidadı nispetinde dünyanın gidişatından mesuldür. Müslümanların sıkıntılarıyla ilgilenmek ve İslam'ın galebesi için gayret etmek mecburiyetindedir. Zira ferdi ve hodgâm bir hayat yaşayıp da, Din kardeşlerinin sıkıntılarına karşı duygusuz kalanlar şu nebevi tehdide muhatap olurlar. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan yani Müslümanlardan değildir. Din kardeşinin acısına bilgâne kalmak çok ağır bir cürümdür. Nitekim bu duygusuzluğu bir anlık gaflete düşerek yaşamış olan Seri-i Sakati Hazretleri, o halinden duyduğu nedameti şöyle ifade etmiştir. Bir gün Bağdat çarşısı yanmıştı. Bir talebem koşarak bana geldi ve Üstad bütün Bağdat çarşısı yandı. Bir tek sizin dükkanınız kurtuldu, gözünüz aydın dedi. Ben de dükkanı yanan diğer kardeşlerimi düşünmeden kendi nefsim adına Elhamdülillah dedim. Ancak 30 yıldan beri bu gaflet hanım için istiğfar ederim. 10. Hacegan yoluna giren saliklerin elbiseleri diğer müminlerin elbiselerinden farklı olmamalıdır. Bu yolda taç taylasan gibi ayırt edici kıyafetler yoktur. Onlar farklı görünmeye ve şekillere ehemmiyet vermez, hususi bir kisveye bürünmezler. Mahviyet içerisinde yaşamayı tercih ederler. Herkes kendi meslek sınıfının elbisesini giyer. Halk arasında sureti ve giyinişi emsallerinden farklı olmaz. Zira dervişlik kalıpla değil, kalp iledir. Yunus Emre Hazretleri bu gerçeği ne güzel dile getirir. Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, Gönlün derviş hırkaya muhtaç değil. Dervişlik olaydı tacile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka. Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh de şöyle buyurur. Tarikatın esası fırkayı naciye olan ehli sünnetin akaidine yapışmak, azimetlerle amel edip ruhsatlardan kaçınmak, devamlı Allah Teala'ya yönelip, her an O'nun murakabesi, kontrolü altında olduğunu düşünmektir. Dünyanın süs ve zinetinden hatta masivadan, yani Allah'tan gayri her şeyden yüz çevirmek, hadisi şerifte ihsan diye tabir edilen nefsani arzularını askariye indirip, ruhani istidatları tekamül ettirerek, daima Allah'la beraber olma şuuruna ermektir. Yine bu yol, halk arasında bulunduğun vakit bile, yalnızlık halindeki gibi zikir ve tefekkürle meşgul olmaktan ibarettir. Bunlarla birlikte dini ilimleri öğrenip istifade etmek, ve öğrendiklerini ihlasla yaşayıp başkalarına da faydalı olmaktır. Riya ve ucuba kapı aralamamak için diğer müminlerin kisve ve kıyafetine girerek manevi halini gizlemektir. İşte Hacegan yolu bu ve benzeri esaslara riayet ederek İslam'ın büyük bir aşk, muhabbet ve iman heyecanıyla yaşanmasını hedefler. Tasavvufun temel harcı ve en mühim sermayesi muhabbet. Onun en güzel tezahürü ise edebe riayettir. Muhabbet ve edep olmadan manen seviye kat edebilmek mümkün değildir. Aksi halde ibadet, muamelat ve ahlaktan geriye kuru bir dava ve faydasız bir yorgunluk kalır. Ne imanın, ne ibadetlerin, ne de hizmetlerin tadına varılabilir. Bu hakikate işaretle Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Aklım kalbime sordu, din nedir? Kalbim de aklımın kulağına eğildi ve fısıldayarak, din edepten ibarettir dedi.